isminin manada da, mesela mesela, gibi, babasının, babasının ismi gibi olacağı e, ana hatlar bu. Yalnız e, diğer bazı hadisler görürüz ki yedi ayrı sancak ilim ehlinin temsil ettiği yedi ayrı sancak, yani yedi ayrı alimin etrafında bulunan yedi ayrı topluluk, cemaat. Bunlar Mehdi'nin vasıflarını Hatta bir rivayet ayrıntısında annesinin adı da geçer. Bak bütün şimdiye kadar ki çıkan işte Mehdilik iddiaları işte Muhammed bin Zeki olayından itibaren çok benzeyen, isim olarak benzeyen, soy olarak benzeyen bir sürü olay yaşanmıştır Mehdilik şey hakkında. Bir tek annesinin ismini bilme ayrıntısı vardır. İlmeyeninin bildiği. Bu bir rivayet kitaplarında yok Evet. Annesinin ismi bunu işte Mehdi'ye biat Sen edecek olan o sayılı ilim ehli ve onlara tabi olanlar biliyor. Bunun yedi ayrı sancakla işte Mekke'de bulacaklar. O inkar edecek. Çünkü kendisi de bilmeyecek. Ben aradığınız kişi değilim olur mu? Medine'ye kaçacak. Medine'de yine bulacaklar. Yok diyor ben aradığınız kişi değilim. Sonra tekrar Mekke'ye kaçtığında rükun makam arasında onu kıstıracaklar. Silah tehdidiyle. işte İşte senin babanın adı budur, senin adın budur, annenin adı budur. Sen Mehdi'sin. Ya bizden bu biatı alırsın ya da seni öldürürüz. Zoraki e, biat edilecek. Ahmet bin Hanbed'in cevap ettiği hadiste e, Allah diyor ki işte Mehdi bizdendir. Allah onu bir gece de ıslah eder diyor. Yani evveliyatında böyle gitmiş gibi, yani Hı. önceden alametler beklersin, bu Mehdi olabilir diyorsun ya, böyle bir, şeyle bir alakası şeyler alakası var. Bir hatta yabancıların kılığında, Rumların kılığında olacağı falan geçiyor. Bazı civetlerde. Yani şekil olarak hiç Mehdi'yi, alameti demezsin. Allah onu bir gecede ıslah edecek diyor. Ondan sonra da Allah'ın bir takım desteği olacak buna yani. Öyle Hı. Yani bu biat gerçekleştikten sonra bizim işte keramet, mucize dediğimiz olağanüstü Hayır, desteklerle Allah'ın destekleyecek. Daha başka alametler de oturacak yani. Ee, daha büyük kesimlerin kabulleneceği şekilde. Ama ilk bu yedi kişilik, yedi ayrı sancakla alimin biat etmesidir. Yani annesinin adını bilmeleri bu ayrı. Şimdi normalde hadis e, rivayeti izinledir. E, bizim iznimiz yok. Evet, Bu rivayet yoluyla gelmiştir. E, Mehdi'nin annesi hakkında da rivayete var kızı Elhamdülillah. Bunlar, e, ben bilen bir kişi biliyorum bana rivayet eden kişi. Evet, Başka kimler biliyor dünyada yerine bilmiyorum. Kitapta da uzun kitap geçmiyor. Yani, geçmiyor. Kitap, geçmiyor. İşte bunu işte, yani. herkes bilse o da onun kitabına uydurulur, annesinin adı da uydurulur zaten. Anlatabildin mi? Nasıl işte Seyitlik, Secceresi evet, uyduruyorlar, evet. satın alıyorlar falan burada. Allah belki böyle bir şeyden korumak için, yani şartlar nasıl gerçekleşir, bir takım alametler var. Ama şu an Sevri Ramilan dediği gibi Mehdi gelip de diyor benim kapıma yani dayanmadıkça ya yani senin kapına dayanmadıkça itibar etme bu mehdilik söylentilerine, iddialarına diyor. Böyle rahat olun yani. Hı. Hı. O çıktığı zaman açık alametlerle zuhur edecektir. Yani ilk önce bu ilmekli bunu yapacak. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin başka alametler göstermesiyle cereyan edecek. Ama bize düşen ne? Yani şimdi İbni Arabi'nin kitaplarında bahsettiği bir şey var. İşte bu mezhepçiler diyor, hep kendi mezheplerinden çıkacağını söylüyor da diyor, bunlar diyor, utanmasalar diyor, yani Mehdi çıksa diyor, kendi mezheplerle amel etmediği için ona kat nefeto verilir diyor. Yani çünkü o kitap ve sünnet amel edecek, mezheplerle amel etmeyecek. Hep mezhep kendi izbel etmeye çalışıyor. Veya kendi tarikatından Çıkacak evet. iddialarındayız. Ee, bize düşen yani bizim Mehdi'ye ihtiyacımız mı var? Hali hazırda. Bizim böyle bir şeyle alakamız evet. yok şu anda. Ama o Allah'ın bir lütfu olarak farklı cereyan edecek. Onlar e, yani şartları oturduğu zaman zaten tesbih tanesinin böyle boncukların kopması gibi diyor ya İbn-i Bunlar peş peşe gelecek şeyler zaten. Büyük alametler. Biz büyük alametleri görmedik. Küçük alametlerin hepsini gördük. Hemen hemen. Neredeyse görmediğimiz kalmadı küçük alametlerden. Büyük alametler kaldı. Ee, kıyamet alametleriyle ilgili rivayetler muğlak rivayetlerdir. Yani kapalı. Eğer sen bu muğlak rivayetler, yani kapalı, pek çok anlama gelebilecek, müteşabih denilebilecek evet. e, tarzda hadiseleri Hep işte, ha, e, bu budur bu budur diye oturtmaya kalkarsan pek çok hata yaparsın geçmişte de yaşanmıştır böyle şeyler ileride de yaşanacaktır ama kıyamet alametleri açık Peygamber Vesatü Vesam'ın haber verdiği gibi net işte şu deccal olabilir mi Atatürk deccal olabilir mi falan filan hayır bu kadar kapalı değil bunlar veya işte İsa'l-İslam acaba insan değil de bir kavram mı şahsı manevi mi vesaire vesaire. Böyle tevillere açık değildir bu din. Din açıktır. Yani zorlama e, yorumlarla olmaz bu iş. İşte şeyde siyah sancak kullanıyorlar kayde falan. Aa siyah sancaklar ona katılın falan filan. O hat söyle değil ki. hadi okumayı bilmiyorlar. Hadi öyle değil. Bakın Zebercet ve Yakut'ede rivayet yollarını aktardık. İbn Mace'deki rivayeti yanlış aktarıyorlar, yanlış anlıyorlar. Siyah sancaklıların Mehdi'nin ordusu olduğunu anlıyorlar orada. O hadis sahih. Ama hadisin aslı sahih. Fakat ayrıntıları var. Siyah o e, sancaklar Mehdi ile savaşacak bir ordu. Hak ehliyle savaşacak bir ordu. Sizi öldürürler diyor. Kanlarınızı dökerler, öldürürler diye ifade ediyor. O siyah sancaklar kötü bir vasıftan anılıyor. Nerede ne diyor işte bu mehtebin ordusu. İyi iyi bir vasflandırılıyor bu siyah sancaklar. Hmm. Veyahut da işte Şam, fitne zamanında Şam falan işte oradan ayrılmayan hadislerini. Burada da yine e, pek çok acıdan hissi yaklaşımlarla, cimvizleme yaklaşımlarla. Şam kardeşim Şamsa, dün Şamda bir eset vardı. Düne set vardı Anadır. yine Şamdı, değil mi? Esen zaman fitne yok muydu? Hı hı. Vardı. Vardı. vardı. Eğer Şamla kastımız oysa. yok Peygamber Ali set Şam diye kastettiği aslı meşhur aksadır, Filistin hı. civarıdır, Aslı burasıdır. Burası burası çok geniş bir alan, Lübnan'ın içerisinde alır, işte Suriye'nin bir kısmının içerisinde alır. Dumeşri, yani Şam dediğimiz Dimeşli içerisinde. Vesaire vesaire. Şam büyük bir Vilayetin adıdır yani. Ha, nasıl Amerika'da şeyler var ya, eyalet. Hı -hı. Böyle bir eyaletin adıdır Şam. Sadece Şam diye bildiğimiz yer değildir. Evet. Bugünkü vedisinde onun içerisinde. Bu bir açısı. Diğer tarafta Şam'a katılmak ne zaman anlatılıyor? Hadisleri bir yere getirmen lazım. Yemen tarafından bir ateş çıkacak, insanları mahşerlerine sevk edecek diyor. İşte o zaman yeryüzünün en hayırlı yeri Şam'dır, oraya katılın diyor. Yani ateş çıkmadan insanlar Şam'a sevk ettiler. Peki hangi safa? Kimin safına? Yani neden IŞİD'in safı Şam? Neden Esed'in safı değil? Evet. Değil mi? Şimdi Esed'lere göre de o. Yani Esed'in taraftarlarına göre de onlar o Şam adısıyla hareket ediyor. Değil yani mi? Tabii. Ya geçmişten beri alacaksın. Yani bugün Şam, Şam olmadı yani. Muaviye Radyalan zamanından itibaren Şam'dı. Bu işte hmm. valilik, şey hilafet. Merkezi Şam oldu ama Isırcı Sultanlığın merkeziydi. Evet. Değil mi? <gülüyor> yani e, işte bu muğlak ifadeleri herkes kendi çıkarları, kendi yorumları doğrultusunda yani kapalı yerleri e, kendi lehine getirince müteşabilere tutunmak oluyor bir yerde. Evet, evet. Her olarak da una getiriyor. Dediğim gibi böyle yaklaştığın zaman o zaman eserin sapında savaşanlar kaçamaz geliyor, koyuyor. Evet. Ama İbnül Merradiyalın hadisinde belirtildiği gibi bu Yemen'den insanlar mahşerlerine sevk edecek bir ateş çıkaracak. Ondan sonra. De calın e, çıkması ne kadar zamanda sürüyor şey yani bu arada? Şimdi. Böyle zaman olarak o tayini yapamayız. Ama evet. yani, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Deccal hakkındaki söylediği şeyleri bir araya getirecek olursak ki o son basılan kıyametin üç büyük alamet kitabında böyle evet bir rivayet onda sayı rivayetler mevcut. Bunlar toplu halde düşündüğü zaman şu çıkıyor ortaya. Ah. Deccal'ın işin başında salih bir kimse olarak hayra davet eden güya özellikle tekfirci harcı saflarından çıkacak. Harcilerin saflarından çıkacak olması demek ne demek? Bak, e, bir hadiste Ruman 15'i Radyalan'tan gelen Duhar Müslim hadisinde Irak ile Şam arasından Değil mi? Irak Şam arasından çıkacak. İşid'in açılımı nedir? İlahi Şam, İslam, <gülüyor> İslam devleti. Diğer bir hadiste diyor ki, harcilerin arasından çıkacak. Harcilerin arasından çıkacak diyor. Şöyle geliyor. Harcilerin kökünü kazıdıkça diyor, türemeye devam edecek. En son aralarından deccal çıkıncaya kadar diyor. Harcilerin arasından çıkacak deccal. Ne davetle de çıkacakmış? Tekbir davetiyle, tevhid hmm. davetiyle çıkacakmış. Diğer bazı rivayetler, Zübeybil, Mutim, Radyalanit'ten, Tabirani ve başkalarının rivayetlerinde ilk önce peygamberlik iddia edeceği bunlar işte gözünün kör edileceği ilahlık iddia edeceği geçiyor bu Gözünün işte kör edilmesi falan bu kusurlu kılınması bu ilahlık iddiasından sonra yani bu Allah tarafından bir alamet olarak ona yani ilahlık iddia ediyor ama kendi gözüne bile şey yok. Yani o kusuru gidermeye bile. Aynı yani bahset sahipler buradan ibret alsın. İyi bilin <gülüyor> ki sizin Rabbiniz tek gözü değildir. Allah Resulü Aysel, Aysel Yani düşün yani bunu hangi ümmete söyle Yahudi Erislerine <gülüyor> söylemiyor ki. Müslümanım değil insanlara söylüyor. Bu adam neler gösterecek, neler davet edecek? Müslümanların arasında nasıl da bulunacak ki? Bu kadar söz sahibi olacak da Allah Resulü bunu uyaracak kadar insanların ahmaklaşacağını ifade ediyor. Hmm. İyi bilin, sizin Rabbiniz tek gözlü değildir. Yani bunu düşünemiyor musunuz yani? Bu uyarı yapmak zorunda kalıyorlar. Rızası. Bir tanesi çıkacak, Şeytanın en hayrılarından birisi diye niteledi olan Rıssal işte sen yalancı deccalsın dediğinde bunu ortadan iki ayıracak, yani sihir, bir parçasını bir tarafa, bir parçasını bir tarafa ayıracak diyor. Sonra yürü gel diyecek birleşip gelecek. Ne oldu şimdi bana iman etkin mi? Hayır, Allah Resulü'nün senin hakkında haber verdiği şey hakkında daha çok Basri'ye sahip oldum, sen selam. o yalancı ciddi bunu da bildirmişti diyecek. Selam. Aleyküm, selam. Selam. Aleyküm, selam. Şimdi, e, bunun sebebi yine biraz önce bahsettiğimiz konulara dönüyor biraz. Deccal madem e, yani Allah tarafından kusurlu kılınmış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun hallerini e, bildirmiş o kadar özelliklerini bildirmiş ama e, Sa'b-i Cüsame Radya Yalan'tan bir rivayette diyor ki insanlar Deccal hakkında bahsi kesmedikçe minberlerde vaizler onun hakkında uyarıdan vazgeçmedikçe Deccal ortaya çıkmaz. Ne demek bu? İnsanlar Deccal'in vasfı özellikleri hakkında bilgisiz kalacaklar. İnkar edecekler. İşte Kur'an'da geçmiyor. Falan filan. Çeşitli sebeplerle vaiz efendiler haqs inkarlısı haline gelecek. Deccalı bir hurafa kabul edecek. İnsanlar deccal hakkında bilgisiz kalacak. O zaman meydan deccal'a kalacak. Nasıl başlayacaktı davetine? Tekfirle. Hercan arasından çıkacak. Dini hisleri kullanarak ortaya çıkacak. Bununla beraber ilahlık, iddiası falan gibi şeyler de olacak. Ama bunlar da ispat edecek ha. Nasıl ispat edecek? Gelecek bir köylüye İmam Hacer'in geldi geldiği gibi işte ben senin ilahınım bana iman et. Ya, hadi oradan diyecek. Senin diyor ölmüş anneni babanı dilissem kabrinden kaldırsam onlar bana şahit ederse iman eder misin? Hadi yap da görelim. O da gelecek bunların kabrine. Allah onlara iki şeytan musallat edecek de. Yani Allah'tan bir fitne bu. Evet. İki şeytan onun annesi ve babası kılığında gözükecek diyecek ki evladım bu senin Rabbindir buna iman et. Ve buna tabi olacak. Diğer bir rivayette artık insanlar bu olağanüstü şeylere alışacaklar. Yani bir takım olağanüstü şeyleri görmeye alışacaklar. Bizim için belki tuhaf geliyor da olaylar gerçekleştikçe biz bazı şeyleri görüyoruz zaten. Yanında iki melek bulunacak bir sağında bir solunda. Deccal'ın. Bunlardan birini halk görecek. Diğerini görmeyecek. Ben Rabbiniz mi dediği zaman Deccal sağındaki melek diyecek ki insanların görmediği. Sen kezzapsın, yalancısın. Solundaki melek diyecek ki sadaka, sen doğru söyle, saddak Sen doğru söyledin diyecek. Sağındakini kastederek. Evet. İnsanlar hangi meleği görecek? Yalanlayan, şey doğrulayan meleği görecek. Neyi zannedecekler? Dekçeli doğruluyor. Delille hareket etmeyen insanlar için his meydanı. Bugün mesela tasavvufçular insanları büyük kesimit, mesela Türkiye olsun, İslam toprakları değil, daha e, geniş çapta, en çok tasavvufçudur değil mi insanlar? Evet. evet. Nelerle? İşte uydurma hikayelerle, <gülüyor> kerametlerle, şunlarla, bunlarla. Delil umurlarında değil ki. Delil umurlandı olsa böyle olmaz. Demek ki bir kesimi böyle hissi, e, deli zannettikleri şeylere tabi olacaklar. Kitap sünnet vahiy delillerine değil. Yahu sen böyle buna sapık falan diyorsun ama adam melek tasdik ediyor. Sıdana mı inanayım, meleğe mi inanayım? Değil hı, mi? Hı, yani. evet. Gözümüzü öbür. Bak melek böyle Bu <gülüyor> kadar insan iman etti. Şey. O ayrı bir şeyi. Bak şimdi. Bir kesimi bunun sahtekar olduğunu bilecek. Ama onun safında yer alacak. Neden? Çünkü dünya onda. Kadın onda, yiyecek onda, müzik onda, eğlence onda. İman edenlere ne var? Yanmış öküz başı bilmem ne kadar olacak, kaç dinar olacak diyor değil mi hadiste? İsa Aleyhisselam ve e, taraftarları daha sonra hani e, çekiliyor ya, öyle bir kıtlık zamanı anlatılıyor. Ama Deccal'in yanında imkanlar var. E bugün biz bunu görüyoruz zaten. Deccal'e gerek yok. İnsanlar dünyalık tercih için dinini satıyor. Aynen, Doğruyu biliyor ama batılın yanında yer alıyor. Bazı insanlar böyle. Çoğunluk dediğimiz insanlar. Hakkı biliyor ama menfaat orada olduğu için orada yer alıyor. O yüzden bu da çok garip <gülüyor> bir şey değil. Başka bir şeyi Ebu Saeedel Hudiri Radyalama'dan gelen rivayette Deccali işten ondan uzaklaşsın. İşten ondan uzaklaşsın. Kahramanlığa girişmesin. Ben onun sapık olduğunu biliyorum. Ona haddini bildireyim. Böyle bir şey girişmesin evet. sakın. İşten uzaklaşsın. Bak biz her zaman söylüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hatırlatıyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü bidat ehline Allah Resulü'nün ve ashabının menhecinden başka menhec edinmiş, menhec olarak kendine bunu belirlemiş insanlara Dini anlatın, onları doğru yola çevirin demiyor. Onlardan sakının diyor. Biz bunu bara bara söylüyoruz her zaman. Ama birileri halen de işte ben ona anlatayım, bir anlasın, Bakalım tebliğuna ulaştı mı, anladı mı, öğreteyim. Bidat elini güya çevirmeye çalışıyor. Kahramanlığa soyunuyor yani. Allah olsun, sakındır diyor. Nasıl şimdi bu uyarı dinlemeyen insanlar var. Buna rağmen bidat ehliyle işte yüz göz olmaya onlara bir şey anlatmaya çalışan insanlar var. Allah Resulü'ne kulak tıkayan insanlar var. Bu hadisi de dinlemeyecekler. Birileri deccale haddini bildirmek isteyecek. Aklınca. Karamanlık yapacak. İşte diyor, böylesi diyor, gider deccalin yanına, onun şüpheler sebebiyle onun askerlerinden biri olur döner diyor. Tıpkı bidat ehliyle konuşanların onların birer askeri olup dönmesi gibi. Deccal artık son nokta. Biz ya, vaka olarak Deccalizmi görüyoruz yani. Aramızda yaşıyor o hak batıl mücadelesi. Bunun bir temsilidir Deccal. Artık e, mücessemleşmiş, cisme bürünmüş bir hali olarak zuhur edecek Deccal. Ve onu inkar edenler azınlık olacak. İnsanlar, i̇nsanlar karısını, çoluk çocuğunu deccale gidip de tabi olmasın diye zincirlemek zorunda kalacak. Bir bak bunu ifade ediyor. Ne demek bu? Bu kadar yani cazip şeyler yapacağız. var. Ya hislere, ya menfaatlere hitap edecek. Bir şekilde insanlar buna akacak. Delille hareket etmeyen insan yani bugün kendisine delille menheş belirlemeyen, kendisine rehber olarak hislerini veya menfaatlerini tayin eden insanlar bugünlerde deccale tabi olmuştur zaten. Deccal çıktı zaman farklı bir saf beklemeyin böyle insanlardan. Biz halen Deccal'in benzeri imtihanlarla imtihan olunmaktayız. Her gün karşımıza çıkıyor. Bir gün değil. Her gün karşımıza çıkıyor. Ya menfaatin, ya hislerin, ya delir. Delile uyuyorsun, koru avuçluyorsun. Delile uymuyorsun, işlerin tıkır tıkır gidiyor. Biz bu imtihanı hep yaşıyoruz. O yüzden... Deccal çıkmış, Mehdi çıkmış, bunlar aramızda zaten. Yani yarın çıkacak, öbür gün kendi bariz alametleriyle çıkacak olayları şu an sormanın çok bir manası yok. Biz o işin hakbatı mücadelesinin zaten içerisindeyiz. Ölüm gelince kadar bu devam edecek. Wa bud Rabbek, hatta tiel yakayım. Sana ölüm gelince kadar Rabbine ibadet et. Bunun manası nedir? sana ölüm gelinceye kadar seni Allah'a kulluktan alıkoymak üzere şeytan hep mücadele edecek. Sende başarılı olamazsa sen zikirle şuna bunlar şeytana karşı korumanı alırsan annene musallat olacak, babana musallat olacak, patronuna musallat olacak, eşine, dostuna musallat olacak, onların diliyle sana gelmeye çalışacak. Hayatta biz bunu yaşıyoruz. Hak batıl mücadelesi. Peygamberlerin davetleri bunun için. Yani iman ve tevhid işte tağdutu reddettim, tekfir ettim falan bu değil. Senin bütün hayatını kuşatan bir vaka bu. Şeytan gibi bir düşmanın var. Ve şeytanın askerleri var. Geçici askerleri var. Sana doğrudan musallat olamadığında yakınlarını kullanarak sana tasavut ettiği yardımcı askerleri var. Sahin üstündeki denizin üstünde gönderir gönderiliyor. Değil mi? Yani taktı. Şey... Allah ona kıyamet gününe kadar müllet vermiş. İnsanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelecek ve bunların hepsi de açıklanıyor bir de. Mesela sağlarından gelmesi diniyle ilgili kuşkuya düşülmesi, bidatler vesaire. solundan gelmesi, dünyayla ilgili, menfaatleriyle gelmesi. Önünden gelmesi gelecek korkusu, uzun yaşama arzusu vesaire. Geçmiş korkusu geçmişiyle ilgili. Geçmişte işlediklerinden mesela Allah'tan ümidini kesmesine sebep olmaz. Allah beni affetmez vesaire vesaire. Bunun gibi korkular vermez. İşte bunları sürekli yapmazığı için şeytana kıyamet gününe kadar mühlet verilmiş. İstisna edilen kimler? Ancak ihlaslı kullar evet. müstesna. İhlaslı kullar kimlerdir? İhlaslı kullar iman eden ve salih amel işleyenlerdir. Yani iman ed eden derken Allah'a Allah'ın istediği şekilde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde iman eden, sahih bir iman üzere iman eden, salih amel işleyen, salih amel işleyen demek sünnete ittiba eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi için çizdiği sınırların dışına çıkmayan, kendi yollar icat etmeyen, ondan da geri kalmayan. İhlas'ın göstergesi budur. İşte ancak bunlar korunur. Ancak koru tutanlar korunur. Ancak garipler korunur. Yani garip kalmayı dünyanın pek çok menfaatlerine, çoğunluğun tercihlerine zıt bir şekilde tercih edenler. Allah'ın katındaki yüceliği insanların nezdindeki yüceliğe tercih edenler. Öyle ki Allah için yaptığın bir ibadet bugün en temel ibadetler. İnsanlarla Allah arasında tercih de bırakmıştır bizleri. Oruç tutarsın, insanların kabul ettiği oruç başka, Allah'ın kabul ettiği oruç başka. Namaz kılarsın, Allah'ın istediği namaz başka, insanların istediği namaz başka. Hacca yaparsın, Allah'ın istediği haç başka, insanların yapmanı istediği haç başka. Örtünürsün, giyimin vesaire, insanların istediği, senden istediği giyim şekli, şekil, şemail başka, Allah'ın senden istediği başka. Hep imtihanındayız. yardımcımız olsun. Allah Bu ölünceye kadar devam edecek yani. Ya ölünce ya büyük kıyamet ya küçük kıyamet yani. Altı şeye gelmeden önce salih amellerde acele edin. Müslim hadis Ebu Hüreyy Radyoğlu'nda. Bunun sonuna ne der? Ya büyük kıyamet ya ferdi kıyametin. Ölümün yani. Ferdi kıyametin ölümündür. <gülüyor> burayı sonuna yapı mutluluyordu. Bir de şeyh bu Müselme Musay, Müselematu'l Kezzaz'ın İbn Sayyad İbn Sayyad'ın öldürüldüğüne dair bir rivayet sahibi olarak sayı olarak sabit değil. Şimdi İbn Sayyad, allah Allahu alem yani bu Deccal Hak'taki ne rivayetleri toplucu olarak düşündüğümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü ve İbn-i Sayyad'ın Deccal'ı olduğundan boşan mı şüphelenecek? Ben, yani Değil ben üstünde bir, rivayete... bak bir, Allah Resulü boş zaten şüphelenmiş mi? Şüphelenmiş. Evet. İki, Ömer evet. Radya'nın buna yemin ettiğinde şey yemin var. kefareti ver demiş mi? Yok. Yok. Bu sebepten bazı sabiler bunu yeminle söylüyorlar. Yani o Deccaldir İbn-i Sayyad Boşuna mı söylüyor? Bak, şimdi yine Yakute'de aldım. Üç büyük alamet kitabında da aldım Benim eki olarak İbn Said hakkında ziyade koydum ya, oraya da koydum. Cabir radıyallahu anh'a şimdi en çok şey diyorlar işte Fatıma binti Kays hadisi var. İşte Medine'ye giremeyecek, Mekke'ye giremeyecek, Ebu Said el hadisinde geçtiği gibi var ya. Bu şüpheleri tek tek Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a işte o vallahi deccaldir di sırada hep bunları söylüyor. Vallahi o Medine'de girse deccaldir Çocuğu da olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa deccaldir diyor değil mi? Şimdi Fatıma Bintikays hadisinden ne geçiyor? Temmümet Dari radıyallahu Müslüman olduğu sırada diyor ki Ey Resul, biz işte şöyle bir deniz yolculuğu yapmıştık. Gemimiz karaya vurdu. İşte biz karaya çıktığımızda her tarafı kıllı bir yaratıkla karşılaştık. Vay sana biz sen nesin dedik. Evet. Ben cesaseyim dedi. Cesase casus. Araştırmacı. Casusluk yapan kişi demek. Ben cesaseyim dedi. Ona bir şeyler sormak, öğrenmek istediler. Ben size yani çok bilgi veremem ama bilgi almak istiyorsanız şu ileride birisi var size ona götüreyim diyor. Ve elleri, kolları, zincirleriyle bağlı bir adam gördük diyor. Biz ona bir şeyler sormak istedik ama o bize sordu diyor sahabeler. İşte Beysa'nın hurmalıkları halen meyve veriyor mu? Taberiye gölü kurudu mu? Yoksa suyu var mı? falan? İşte meyve veriyor dedik yakında koruyacak diyor. İşte Tabiriye Gölü halen suyu var. Yakında o da suyu kalmayacak falan filan. İşte o zaman ben çıkacağım diye bu kendi kıssasını anlatıyor. Şimdi bazılar diyor ki işte bu hadisle, Fatıma bin Tıkays hadisiyle Allah Resulü'nün İbn-i Sayyad'dan şüphelenmesi, İbn-i Sayyad'ın deccal olmadığını gösteriyor vesaire vesaire. Yahu bunu anlatan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. i̇bn Sayyad'ın deccal olduğundan şüphelenen de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hem orada hem orada nasıl oluyor? Böyle bir şüphe getiriliyor. Bakın şimdi Cabir radıyallahu anh, e, ne diyordu? Vallahi o deccaldir. Diyorlar ki işte Ebu Said el-Hudir radıyallahu hadisinde işte benim diyor deccal oğlumla şüpheli oynuyorlar. diyor. Halbuki diyor Allah şöyle böyle buyurmadı mı? Medine'ye giremez. Ama bak ben giriyorum. İşte çocuğu olmaz falan filan. Bunlar hep getiriyor değil mi? Sonra ne diyor? Ama işte bu görev bana verirse yani cebime koy. Yani reddetme. Derilirse. Bunu da reddetmezdim diyor. Derilirse. Evet. Bak şimdi. Biz buradan ne anlıyoruz? İlk önce İbn-i Sayyad'ın e, vakası nedir? Ona gelelim. Neden biz Cabir radıyallahu anh'a bunun yeminine de Teccaloğlu'na yemin eden sahabeleri daha isabetli görüyoruz? Destekliyoruz yani. Şimdi bu hadisler söyleniyor. Bak Medine'ye giremez falan. Bir de bu şey, gayrimüslim hadisleri bak. Meneğe ah, giremez şu özellikleri falan filan. Buna rağmen diyor ki Cabir Radıyaman öyle de olsa vallahi o de Ne demek bu? O zaman o değil. Şimdi karşıdaki hadislik getiriyor. Bu hadise rağmen böyle diyor mu diyeceksin? Ya e olsa abi. Hı. Allah Resulü'nden bir şeylere şahit olmuş. İbn-i Sayyad'ın vakısına bir bakalım. Şimdi Tüster Kalesi fethedilirken buraya sefer yapıldığında ya bizim için e, asli delilerden değil bu ama bir bilgi olarak ek bilgi olarak İstinaz Kabilden söylüyoruz bunu. Ev Musel Eşer radyo olan kaleyi fethetmeye gidiyor. <gülüyor> Yahudiler kendilerinden o kadar emin ki Yahudi diyor siz diyor kuşattınız ama boş diyor geri dönün diyor. Siz diyor bilmiyor musunuz diyor aranızda deccal olmazsa bu kaleyi fethedemeyeceksiniz diyor. Tabi Müslümanlar yılmıyor ve fethediyorlar o kaleyi. O orada İbn-i var. Bu kitab ehlinin bilgisi. İsrailiyat. İbn-i ne oldu peki? İbn-i Harre vakasında kayboluyor. Bir daha onu gören ne eden ne gören olmuyor. Kayıp. Şimdi biz ne diyoruz burada? Allahu Alem. Doğrusun Allah bilir. Ee, malumunuz olduğu üzere i̇bn e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Deccal'in e, annesinin mi cinlerden olduğunu söylüyor, babasının mı? Yani iblisin soyundan olduğunu söylüyor. Bir soybağı var onlarla. Anası mı? Anası mı diyor. Şimdi cinler, yani iblisin askeri olan şeytanlar, evet. değişik bedenlere girebiliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ı şeyin arkasındayken gören de o anası işte. İbn-i Ömer radıyallahu anh ile bir kıssalar var. İbn-i Sayyadır. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a hatırlamıyorum. <gülüyor> ben de öyle bir şeyler yapmadım ama olaya şahit olan üçüncü kişi diyor ki sen buna böyle yaptın, böyle yaptın, vurdun bilmem ne ettin. Ben diyor bunların hiçbirisini yapmadım. Hatırlamıyorum. Hmm. Böyle bir büyücülük özelliği de var. Büyü yapma özelliği var. Yani sıradışı bir şahsiyet. Şimdi cin vakalarına yani insana cin musallat olması, insanın bedenine girmesi. Yani değişik bedenlere girebilir bu. Evet. Asli suretiyle işte Fatıma binti Kays hadisinde geçen, temmidari kıssasında geçen e, asli suretiyle bu deccal olabilir. Evet. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam bu hadisin sonunda dikkat ederseniz nasıl bir ifade kullanıyor? Şu an şu tarafta, hayır hayır bu tarafta, hayır bu tarafta diyor. Bu neyi gösteriyor? Işık hızıyla hareket ettiğini. Yani cinlerin vasfı bunlar. Evet. Bak. Farklı bedenlere girmesi, farklı bedenlerle temsil edip o bedenin üzerinde e, takvim etmesi. Bu Bunlar vaka olarak da gördüğümüz, hadislerde de geçen, yani insana girmesi. Bunlar e, bilinen şeyler. allah alem Alem, Deccal'ın böyle bir vasfı var. Yani şeytanlardan bir şeytan olması hasebiyle ve büyücülük özelliği, onunla bile ee, Ve yine Ömer radıyallahu anh ile Cabir radıyallahu anh'ın anh anlattığı Ömer radıyallahu ile ilgili kıssada ne diyordu? İşte sen benim Allah Resul olduğuna şahitlik eder misin? Peki sen benim Allah Resul olduğuna şahitlik eder misin? Söyle bakalım ne görüyorsun? Rabbimin arşını görüyorum. Suyun üzerinde diyor. Cabir Radyalan'tan gelen diğer rivayette müslimde gelen, hani dediniz ya ordularını gönderdi. O nasıl geçiyordu? Su. İblis tahtını, arşını suyun üzerine Evet, kurar. evet. Aynı bağlamda. Dedim <gülüyor> i Sayyad'ın Rabbi kimmiş? Şeytan. şeytan. Ha. İblis. İblis. Yani İşte bu iblisin askerlerinden bir asker, onun şeytanlarından bir şeytan yani. Dolayısıyla değişik bedenlere girmesi, e, yani geçmiş zamanda işte i̇bn Sayyad'ın bedenine girip orada e, nüfuz etmesi. Bu farklı bir şey. Mekke Medine'ye girememesi ise işte Deccal olarak zuhur ettiğinde silahlı meleklerin e, Mekke Medine'nin kapısında bekleyerek bunu sokmamalar. Yeryüzünün her tarafında gezdiği halde bakın yeryüzünün her tarafında öyle adım adım gezmek, adımlamadık yer bırakmayacak diyor. İşte bu ışık hızında hareket etmenin şeyi, cinlerin şeylerinden yani özellikle o o zaman yani bu vasplarıyla ortaya çıktığı zaman bunu silahlı melekler sokmayacaktır Yani hepsinin yeri var. Yoksa Câbi Râfiyân haşa, hadi sinkere değil, hadi sekar çıkıyor değil. Bildiği vakadan e, dolayı. Tabii tabii. Bunları oturtmuş olduğundan evet, emin konuşuyor. Sonra, Sonra zaten ikada etmiyor. Yani bana verilse diyor. Demek ki o görev ona verilecek. Evet bekliyor. bekliyor. Bir de bu akıada şey de vardı, o yasası hadisinde, Temembe Tarih radiyallahu anh'ın rivayetinde aleyhissalatu vesselam e, benden önce hiçbir nebi yoktur ki işte ümmetini ümmeti uyarmasın. Uyarmasın. Baya kadim bir varlık yani. Evet. Yani daha öncesinden de uyarılmışlar. Mu aleyhisselamdan beri diyor. Evet. Mu beri hiçbir nebi yoktur ki kavmini, ümmetini ona Eca'dan karşı uyarmasın. Sanırım, evet. Eee Sonunda da şeyde de diyor ondan sonra. Her peygamber kendi zamanda çıkacağından korkmuş yani. Evet. Süleyman Resul'un bağladığı şeytanlar. Bağladığı şeytanlar. Bağladığı şey. Allah, Allah, Allah, Allah alem, Olabilir. Olabilir. Çünkü adalar, adalar demizlere evet. olabilir. Evet. Allah korkacak bir varsa bizi söyleyecek. Vallahi, bu hadisleri işittiğinde edin. sahabe diyor ki hemen çalıkların arkasından çıkacakmış gibi korkmaya başladı. <gülüyor> diyor. Biz artık o kadar yakınız <gülüyor> ki şey olarak. Yani sahabelere nazar ediyor. Bizi şey yapın, hani ne zaman çıkacaksın? Allah Resulü de öyle söylüyor. Yani endişe etmeyin. Şayet ben aranızdaki çıkarsa ona karşı yani savunur, mücadele ederim. Ama eğer burada ve vesselam'ın getirdiği zırha bürünerek zaten hani ve vesselam'ın dediği bir kelserin başına geleceği ya kardeşlerini bekleyeceği hadisinde olduğu gibi işte onlar ey Allah'ın resulü bizler değil miyiz Dediğimde sahabelere, hayır sizler benim kılıç arkadaşlarımsınız aslan mısınız dedi ya rivayette baktığımız zaman onlar beni görmeden iman getirenler Genel kapsamlı umum bir ifade ki. Yani <gülüyor> Onlar farklı. yok o, Şimdi. Onla demiyorum. Hani zırha birinmek, ittiba birilmek ehli. iktibaiyle. İktibaiyetinin korunması babından söylüyorum. Yani celalatın ahiretiye ya, yani Aliyül Aleyhisselatu Vesselam. Aliyül Aleyhisselatu Vesselam'ın şahsı aramızda olmayabilir ama onun yaşantısı henüz aramızda ve biz ona iktibai ettiğimiz müddetçe o bizim için yaşayacak. Evet. Mesela ya ben bu bağlamdan bakıyorum. yani Biz ona amel ettiğimiz bir teke, ki. o bizim için yaşayacak. Yani onun ben gittiğinde yolumuz kolay, işimiz kolay. Gitmezsen oraya Allah muhafaza et. onun bugün de, yarında Şimdi bir rivayette ne diyor? Bazıları var ki kabrinde deccele iman edecek. Diğer bir rivayette mesela mümin olarak akşamlar, Kafir olarak sabahlar. Bir dünyalıktan dolayı dinini değişir, diyor. Burada da var yine şey deccal bağlamına bir altı Allah-u Alem. İşte o, e, az önce ya, bahsettiğimiz işte hak-batıl mücadelesinde hakkı evet, yani tercih etmesine engel olan şeyler neler? Birisi dünyalık, menfaatler, diğeri hisler, delil olmayan, delilin yerine kaym olan, onun yerine konulan duygusal yaklaşımlar. Umum ifadeler yani oraya da gelir bugün günümüzde de hastır. Hasaner el Basri mesela bunu Hı. diyor ki yani kişinin mümin olarak sabahlayıp akşamalı kafir olması tekirle bağdaştırıyor. Tekir eder diyor Müslümanı imanı gider. Herci arasından çıkacak detçerde. Evet açık şekilde zaten bahsettiğimiz konuların tamamına baktığımız zaman. O e, kel adamın ismi neydi, kabileden çıkan, sayın e, gelen rivayet. Zülhü ve isret mi? Şu, şu, şu, şu, o baktığımız zaman zaten şu, bunun başı kel, belki namaz oluyordu al ifadesinde. Namazlanlardan olabilir diyor. He. Yani işte umum olarak bunları topladığımız zaman şey, yani zaten haricilerin umum olarak Müslümanlara musallat olması, Onların hatta düştükleri bırakıp Müslümanlara yanaşması. Şimdi Allah Resulüne adil ol diyen bir zihniyet. İşte onu, onu söylüyorum işte. Onun olarak baktığımız zaman. Yani düşün... Sünneti Allah'ın kitabına arz eden zihniyet. Aynı i̇şte, şey değil mi? İşte aynı aynı. Yani orada düşün yani bu aslında tekfircilerin tekfirlerine de bir şey burada gönderme var. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bırak o belki namaz kılıyordur. Bugün de namaz kılmayı bile kabul etmiyor. Evet. Diğer bir rivayette baktığın zaman işte e, Şimdi tekür okuyor. edilecekse ilk o tekür edilmesi lazım. Tabii. <gülüyor> yani susması susması. Yani olarak kellesini alınması yani, lazım. Susması bir, bir nevi de yani bugün haricilere baktığımız zaman aleyhissalatu vesselama yine burada adaletsizliği nisvet ediyorlar. Niye? E çünkü biz tekfir ediyoruz, Allah Resulü tekfir etmedi. Anlatabildim mi? O adaletli davranmadı demek istiyorlar yani aslında bu şeylerde baktığımız zaman. Evet. Yani tamam. Mefukun mu muhalifine evet. şey e, Ayrı bir konu vardı, onu bağdaştıracaktık. Mesela İsa Aleyhisselam'ın huzurunda haccın kırılması, domuzun öldürülmesi, cizyenin daralından kaldırılması. Evet. Bu da sıralamayı evet. e, şöyle mi yapmalıydık? Evet. Önce hacın kırılması, domuzun öldürülmesi, domuzun öldürülmesi, hacı kırılması yine cizyenin kaldırılması. Zaten cizyenin ağırdan kaldırılması malum mesele. Domuzun öldürülmesi, şey de aynı keza hacın kırılması, onun ikisinin arasında yine bir konu vardı, bağlantı vardı. Orada taşın, ey Müslüman, gel arkamda Yahudi var. Açım ey Allah'ın kulu, gel, gel anka. Yahudi Kıslakmış. var lafız. Evet. Evet. Evet. Karşılık ağacı hariç. Evet. Yani Kankaşı orada ağacım. Ey Allah'ın kulu lafızı doğru değil mi şey? Yani Arapça Ar Ar metinler o geçiyor değil mi? Hı -hı. Yani bazen rivayet farklılıkları da olabiliyor. Evet. Lafız değişiklikleri olabiliyor. İşte Lafızlar. Duyduğu da için mi acaba böyle bir şeymiş? Akide namaz. Şu anda bağlantılı bir mesele Hatırlayan daha var. Hatırlayamıyorum yani. Zerha'yla bakmakla fark var. Bir sene de gördük, aklına i̇şte yok. Yok. Ama burada bir mesele daha vardı ikisinin arasında. <gülüyor> Şeytan bana unutturdu onu. İnşallah <gülüyor> onu gelmesin. <gülüyor> Aklıma gelsin ağabey, bağlaştı alın. Onu gördüğü zaman, tuzun suda eridiği gibi erir. Ay. Efendim? Şimdi Mehdi'nin arkasında namaz kılarlar. Mehdi'nin arkasında namaz kılarlar. O sırada yani İsa'l-İslam nüzul ediyor. Geç önünüze sen kıldır namazı. Hayır bu ümmet kendine imam bulmuştur. Onun arkasında namaz kılıyor. Namazdan çıkınca Deccal'le karşılır İsa'l-İslam. Deccal İsa'l-İslam'ı İsa görünce tuzun suda eridiği gibi erir. Çünkü kendisinin öldürmeye onun meselesi kılındığını bilmektedir. Ve mızrağını saplar onu e, bab Lüt'te, Lüt kapısında öldürür diyor. Neyse, Ondan sonra mesajı. artık geçmiş meclis hikmese. Gel orayı inşallah. Bir şey Şimdi orada bizim e, mesela şöyle bir soru çıkıyor mesela insanların aklında ya işte o günde Mesela biz diyelim ki, işte bugün araba var, çok var, işte bomba atıyor. Niye mızrak kullanıyor? Basıyor, i̇şte vesaire. Ee, niye evet. mızrak kullanıyor? Kullanıyor? kullanıyor? Bunun evveliyatında aslında, yani bu Fahri Müslüm rivayetlerinde, Mehdi Aleyhisselam'ın e, çıkış veya Deccal'in çıkış haberinin verildiği rivayetlerde, kılıçlarını, zeytin ağaçlarını asarlar gibi barırlar var. Evet. Bu Bireklere. çok uzak şeyler değil. Yani teknolojinin bir anda devre dışı olmaz. Evet. Yani, yani, işte bir tane işte faturajer bir ara elektrik kesilir. Türkiye Aynen. elektriksiz kaldı, hayat durdu. Şimdi konvansiyonel silahlar hep evet. bu teknoloji üzerine. Bilgisayar, teknoloji. E bu sistem çöktüğü zaman ne olacak? İnsanlar bu Allah çağır... yerini <gülüyor> <diline> <gülüyor> şimdi atların alınlarına kıyamet gününe kadar hayır yazılıdır. Arabalarını demiyorlar size, diyor. Ben yani zaten e, bu konuda Allah'ın dostu çoktan ferman bir şeydi bu. Ancak e, burada işte söylediğim gibi yani birçok insan orasını kaçırıyor. Mızrağın, evet. kılıcın yani. Ginin de garip olarak başlayıp garip hale döneceğe. Cemne başıları da de altındadır bir şey de var ya. Hı -hı. yani umumu baktığınız zaman yani hadislerin cemine baktığınız zaman bu vakayla alakalı. Zaten bu o iç yüzü kendinden çıkıyor ortaya. Yani insanlar işte kalbinde şüphe olanlar daha doğrusu insanlar da değil yani kalbinde şüphe olanlar işte şüpheli ya Ya işte bu Hı -hı. teknik varken işte bir şeyler füzeyle vurum varken, ya işte bunlar nasıl olacak, nasıl edecek gibi. Evet. Subhanallah. Her şeyi Zekan yoktan olan. var eden Allah, onu bir anda değil, bir sadisede değil göz açıp kapayıncaya kadar yok etmeye muktedir değil mi? Yani bunu yapacak İnsanlar, Allah başta o silahların sahipleri milenyum çağından korkmadılar mı 2000 senesi girerken? Hı. A, teknoloji işlemeyecek falan diye kendileri korktular kendilerini. Evet. İşte e, demek istediğim yani yakinle şüphe e, şey, iman şüphe arasındaki mesafe. Sen, Ana, güzel, sen, sen, sen. Bu da e, yani Aleyhisselatu vesselamın yoluna sıkı bağlanmaktan geçiyor. Yani, burada çıkartabildiğim benim kendimce bu. Nasıl bildirildiyse öyle iman etmek gerek. Herkese. Bize böyle iman etmek Biz böyle iman. Nasıl, bizim için önemli değil. İşte burayı bağlamak istiyordum ben. Arkadaşlar desin diye inşallah. Orayı söylemek istiyordum. Çok dinle Allah razı olsun Şeyh. Hakkına bu soğuk havada.